bütün Adem oğlu ademden gelen herkes hata içinde yaratılmıştır peygamberleri de Allah özellikle makamları geeği koruduğu için masumdurlar yoksa peygamberler gördükleri bir eğitimden sonra artık hata yapmıyorlar hep doğru işler yapıyorlar şeklinde değil mi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 İnsanların henüz grip olmadıkları, esnedikleri zamanda gömlekle dolaştıkları zamanda da karpuz yaratıyor. Meyveleri böyle bir rol gereği Allah, yaza uygun, kışa uygun, bahara uygun yarattığı gibi İbni Teymiye'yi de gerektiği zamanda, Selahaddin Eyyubi'yi de onun gerektiği zamanda, Fatih Sultan'ı da Bizans'ın en çökmesine yakın zamanda yaratıyor.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 yüzbinlerce insan. Kimi Hint kültüründen, kimi Yunan kültüründen, kimi şemanizmden, kimi filanca eski uygarlıktan etkilenmiş insanlardılar. Onlar gelince Asab ı kiram gibi geçmişlerine ait kültürü sıfırlayıp atamadılar. Bilhassa bilhassa. Kadesiyeden sonra İslam'la şereflenen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 yani ashab-ı kiramın eliyle Müslüman olan nesil, yüzüncü yıldan itibaren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki yüzüncü seneden itibaren, İslam'ın içinde ekoller oluşmasına neden oldular. İlk defa imanın esaslarından birisi olan, kadere imanla cederleşilmeye başlandı. Vardır yoktur, etsek de olur, etmesek de olur tartışmaları başladı.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 Toplum bunları dışladı. Çünkü mukavemet gösteren eşariler, maatüridiler ve talebeleri çok ihlaslı, çok samimi çalışma yaptılar. 400. yüzdüncü yıldan sonra, yani iki asırdan fazla bir zaman bu çalışma ciddi bir şekilde toplumu korudu. Maalesef dördüncü asırdan sonra korkulan felsefe ne tehlike verecektiyse bunu kelam vermeye başladı.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 Niye elini ağzına koymadın? Peygamberin hadisini bilmiyorum. Absürken elini ağzına koy. Öldürün lan bunu, bu dini soğutuyor. Bu kadar. Yani ben bunu bir anlatıyorum ama mantık bu. Biri dini toprağa gömüyor, nostaljik bir hatıra diye öbürü de alıp dinden minareler üretiyor. Kesiyor, doğuruyorlar. Kestiklerinden biri de Ali İbni Ebi Talib alıyor, Allah'a Onu da bu mantıkla kestiler. Sen dinden çıktın deyip Ali'ye dini yolladılar. Bu,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 Silahiyeti zamanı da. mesela batinilik mezhebi çıktı. Kelamın ürettiği sorunlardan biri olarak tabii her kelamcı böyle batıl biri değil. Fasık biri değil ama, ama e, kitlenin mesleği bu bir de bir. Meslek bu yani sorun üretiyor. Mesela batinilik çıktı, batinilik bütün İslam alemini e, kuşattı. Bunlar özellikle İslam'ın bir gizli yönü var. Bir de açık yönü var.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 tefsire, Kur'an'ı anlamaya sızmalar oldu. Sorun öyle bir Gazali ile filan halledilemeyecek boyutlara ulaştı. Ama Gazali rahmetullahi aleyh çok büyük bir servet bıraktı. Yani onun eserlerinden istifade edenler, ihyasından ondan sonra özellikle Tehafetül Felasifesi var. Felsefenin sapıklıkları diye tutak yazmış. Ama enteresan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 ''Ene rabbukumul ala'' dedi diyor. E, Kur'an söylüyor onun büyük Rablerden biri olduğunu. İnsanlar silahını kapıp bunun üzerine yürümeye geldiler. Bir kısmı da Ebu tarikat -e ehli bir adam. Bir bildiği var, biz anlamıyoruz bundan. Her anlamadığın işe karışma. Çekil deyip der. Muhittin İbni Arabi büyük bir kuyuya mini bir çakıl taşı attı. Bunu bütün insanlar arasındandı. Konyalı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 Anadolu'ya sığınmış olan Anadolu Selçuklularında bu yaygın değildi. Ama Selçukluların bir de Bağdat macerası var. Asıl Selçuklu hükükinin Bağdat macerası var. Bağdat Selçukluları fitnenin başında zaten. Yani onlar da bu fitneye halet oldular. Sadece Osmanlılar yani Arapça tercüme sorunu ve coğrafi olarak Şam'dan Bağdat'tan Mısır'dan çok uzakta oldukları için yani İznik'lere, Şam'lara mesela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 Şam valisinin önünde duruyor. Beğenmeyeceğim valiki gidiyor Şafii'ye caiz değil mi diye soruyor. Dördünün de olurunu toplamak zor, dördünün de tepkisini çekmek zor. Bir tanesini yine işin idareli var. Ulema ile siyasetçiler arasındaki bu aldı verdiler, ilimde otorite bırakmamış bu sefer. Halbuki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 İbn Teymiye bu toprakların yani bu şu andaki Anadolu topraklarının çocuğu. İbn Teymiye'nin arkadaşlar dört temel karakteri var. Ortaya çıkarken İbn Teymiye 10 yaşında, 20 yaşında, 67 yaşında vefat etmiş. Ee, yani o her 10 yaşında dört kelime İbn Teymiye ile beraber sıyrılmış. İlim, amel, kılıç, kalem. İbn Teymiye demek ilim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 Müslüman olduğu halde en çok katliamı Haccac İbni Yusuf Es-Sekafi diye birisi yapmış. İşte bildiğiniz gibi ashab-ı kiramdan da öldürdükleri var. Yirmi yani bin kişiye yakın insan öldürdüğü mahkeme kararlarıyla. Kendisinin kurup savcı hakim olduğu mahkemelerde yirmi bin kişiye yakın insan öldürdüğü söyleniyor ama o kadar büyük değildir, 19 bindir. Yani 10 bin değil ama öldür. Çünkü sus mus yapmış bütün İslam alemini. Ne hırsızlık var, ne bir şey var. Sessiz bir İslam alemi çıkarmış. Uzun yıllarda eee bölge valisi olarak iktidarda kalmış. Şimdi çok enteresan bir şekilde e, ile meşhur, insan öldürmesiyle meşhur birisi. E, bir bugün birisine sormuşlar, "Nasılsın?" "Elhamdülillah." demiş. "Haccac'ın kılıcından kurtuldum. Bana isabet etmedi. İbn Teymiyenin de kaleminden kurtuldum. Ne isteyim Allah'tan." demiş.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 batınilik im, batın imanınla oynuyor. Filan batıl mezhep gelip imanını sallıyor. Böyle bir dönemde İbn Teymiye doğdu. Şimdi arkadaşlar e, İbn Teymiye mezhepsiz bildiğiniz, bildiğiniz gibi. Yani biraz da halk çok olmuş. İbn Teymiye büyük mezhepsiz hem de. Çok büyük mezhep. Bu dönemde İslam adına mezhep mi var ki İbni mezhebi olsun? Din gidiyor. Kabe'nin etrafında dönmeyi saflık olarak görüyor insanlar. Nerede hanefilik? Nerede hanbelilik o zaman? Nerede şafiilik? Madem mezhep gerekiyordu o, o anlamda şimdi ibni eğimi mezhepsiz diyenlerin anlamında o mezhepsizler bu batiliğe cevap verselerdi madem mezhep kurtarıyordu insanı. Arkadaşlar bir insanın e, yani tansiyonu var doktoruna bir ilaç veriyor ayağı ağrınca da o tansiyonu tansiyon ilacından yiyor.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 Adam resmen kimle kimi kıyas ediyor. Normal bir türbe ziyaretini din olarak görüyor insana. Bu da tutmuş. Resulullah'ın kabri dahil, kabir ziyareti bidattir demiş. Yani bir taşa bin taşla cevap vermiş. Bunun içinde bir hapis yapmış tabi. Bunun içinde mi? yedi defa hapis hayatı, 30 yılda, otuz küsür yılda yedi defa hapis yapmış. Üçüncü olarak da arkadaşlar,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 bunlara karşı ilk defa ordu kurulup savaşılması planını yapan i̇bn Teymiye'dir. Devlet adamlarını ikna etmiş, bunları dağlarda kuşatıp, vaazar etmiş, iman etmenlerini öldürtmüş. Yani hiç siyasetle ilgisi yok ama dili ve kalemi sayesinde ordular bunun emrine girebiliyor. Böyle bir yeteneği var. İbn-i dört şey. Bir,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 Bu yaptığın Resulullah'ın sünnetine ters değil mi? Hırsiyanla farkın ne senin? En adil söyleyeceği sözler budur. Çünkü i̇bn Teymiyen'in sünnete aykırı bir şeye tahammül etmesini beklemek mümkün değil. Deli, sünnet delisi. Sünnet de delilmiş. Peygamber sevdası. Neredeyse peygamberde bile kusur bulacak hale getirmiş olan. Böyle yani, mübalaayla bunu söylüyorum. Bu tarzda şiddetli biri.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 Anlatırken ya Firavun'u anlatıyordur ya Aman'ı anlatıyordur zannedersin. Yani çok enteresan, sert bir muslubu var. Ee, ama arkadaşlar öbür türlü de ses getiremezdi şüphesiz. Herkes Allah planına göre zamanında yaratmış. Yumuşak bir adam Şam'da kaybolur giderdi. İbn-i arkadaşlar Ebu Hanife'de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 Ebu Hanife kadar İmam Şafii de ondan istifade etmiştir. O da müştehittir. Zaten onlar biz müştehidiz demediler hiçbir zaman. Sonraki nesiller müştehit olduklarını anlatan İbn-i Teymiye de aynı şekilde müştehittir. Zira yaşarken Şeyhul İslam diye adlandırılan tek alim İbn-i Teymiye'dir. Hayatında Şeyhul İslam ünvanı verilmiş ona. Bizde verilmiş bir ünvan ama resmi ünvan o. Resmi ünvan olarak kadronun adı Şeyhül İslamlık kadrosu oraya oturmuş hakim yetmiyor İbnü Teymiye 60 yaşına geldiğinde onu hapse atanlar tarafından Şeyhül İslam olarak tutanaklar tutuluyor takip gittiğin İbnü İbn Teymiye demiyorlar da Şeyhül İslam takip gittiğin Teymiye atılmıştır hapiste tutanak tutuyor bu tutuyorlar bir başka e, özellik İbnü Teymiye'de bütün şiddetli Sert ağzına, mantığına, kalemine rağmen ümmetin ashabına ve dört büyük imama karşı ağzından bal akan birisidir. Ne Ebu Hanife'ye, ne Şafiye, ne Malik'e toz kondurtmaz. Ahmet bin Hanbel'in mezhebinden yetişmiş birisidir. Ahmet bin Hanbel'in iştahatlarının çoğuna muhalefet etmiştir. Kendi iştahat etmiştir. Ahmet bin Hanbel'e toz kondurtturmaz ama.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 Kafirlerden darbe yiyince, akrabalarının, arkadaşlarının ona sen de aşırı gittin demesidir diyor. Bunu duymak kafirin kurşunundan değil, daha kötü, daha ağır diyor. Rahmetullah yani. Orada arkadaşları böyle, ya işte sen de çok riskli sözler söylüyorsun deyince, e, Mecmu'l-Fetava isimli e, bir 34. litik fetvalar kitabı var onun. Orada e, cevap veriyor şimdi. Bu soru cevabı veriyor ki,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 bir tür İbn Teymiyecidirler. İbn Teymiyecilikleri İbn Teymiyeden daha iyi kullanabilecekleri bir malzeme olmadığındandır. Ama Muhammed bin Abdülvehhap bu yatırımı yapınca dünyanın en büyük petrollerinin üstündeki devletin sahibi oldu. İbn Teymiyye ise açlıktan öldü gitti. Nasıl İbn Teymiyeci bunu anlamıyorum tabii. Sadece İbn Teymiyye'nin kitaplarını basıp o petrolden rızık olarak insanlara hediye ettiler o kitapları.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 Seyir Kutup mesela. Nerede bir adam hareket değilse İbn-i etkilenmiştir o. Etkilenmemesi çok zor. Çünkü i̇bn Teymiye Müceddit bir adam. Yani Uyuşukluğu kaldırmaya çalışmış bir adam. Kıyamete kadar Her uyuşukluktan sonra i̇bn Teymiye insünün gibi gelecektir karşına. Bir ilaç türüdür i̇bn Teymi. Fikirleriyle ya da onu baz alıp kendin fikir üreteceksin. Fakat İbn-i Teymiye'nin arkadaşlar e, Vahabiliğe benzetilmesi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 İbn-i Tevmiye ile İmam Rabbani arasında bir fark yok. İmam Rabbani Hanefi mezhebindendir. İbn-i Teymiye, Hanbeli ekolden gelmiş birisidir ama her halükarda ikisi de müceddit güçte insanlardırlar. Ee, Allah ikisinin de amelini kabul buyursun. Arkadaşlar, İbn-i şimdi ben İbn-i anlattım, övdüm yani belki de yerdiğimi de düşünen olur. Ee, ama e, insanlar tek kalıplı bir gözle bakınca e, kime anlasan ona itiraz edebiliyorlar zaten. Çok önemli değil. Allah-u ne e, hangi sözden razı olacağını, hangi sözüden hoşlanmayacağını bakmak zorundayız biz. Ama buna rağmen aklımızda olsun. Hanefi ulemasının en büyük muhaddislerinden olan Ayni ve Ali Hülkari İbni Teymi hayranıdırlar. Bu nedenle e, hadis konusunda,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 takvasına hayranlar, zühtüne hayranlar. Zaten İbn-i Teymiye biraz sonra örnek vereceğim. Üç konudaki görüşleri olmasa i̇bn Teymi'nin Teymiye'nin takvasına herkes hayran. Zavallı bülbül dilinden çekmiş, de çektiyse. Mesela Suyuti, i̇bn Hacer bunlar e, hayranıdırlar. Bunlar da hayranıdır. i̇bn Hacer hadis ilminde zirve bir insan. Suyuti, Ümmet-i Muhammed'in büyük adamlarından birisi. Arkadaşlar üç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 Dört mezhep de Hazreti Ömer'in içtihadına binaen Ümmet'in maslahatını koruyarak bu içtihadı gösterdiler ki elhak Dört mezhebin yaptığı yüzde yüz mübarek bir işti İbni Teymiye e, Maslahat muslahat için şey yok Allah'ın şeriatında böyle bir hüküm yok yani bir insan 3'ten 9'a kadar filan boşadım deniyor ya 30'a kadar bile boşasan bir talak sayıyor bunu Şimdi İbni Teymiye öcü mücü ama Karısını boşayan herkes ibni teymiyecidir arkadaşlar. Hemen öyle bir ibni teymiyecilik çünkü aslında iştihat varmış bu konuda deniyorlar. Mesela Türkiye'de Diyanet İşleri Müftülükler ibni teymiyeye göre fetva veriyorlar. İbni teymiye nasıl adam dedin mi de ne dedikleri bildiğimiz bir şey. İkincisi arkadaşlar, talak üzerine yemin yoktur diyor. Bu da nedir? Yani bunlar ibni teymiyi öldüren suçlar ve ibni teymiyi zındık kafir mesela adam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 Gönüllerde bugüne kadar taşıyan şey Minhac-ı Sünne isimli kitabıdır. Tam anlamıyla Nedvi'den özetleyerek söylüyorum. Bu Hasan'ın Nedvi rahmetullahi aleyhin e, ifadeleri kullanıyorum. Çok e, özet olarak ifade edeyim. Şiilerden biri Minhacül kerame ve ma'rifetül imame isimli bir kitap yazmış. Bu kitabın özeti şu. Ali'den önceki halifeler hırsızdırlar, haksızdırlar, gaspçüdürler. Ashab-ı kiramın ehli beyti sadece Müslümandır, dindendir, gerisi değildir. Yani 120 bin yerden sahibi siliyor. Kitabın özelliği bu. İlk üç halife katlivacı bir insanlar.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 İbni Teymi'yi hem hapse atmışlar, hem de bu kitabı götürüp buna Allah rızası için cevap versene demişler. Çünkü kuyumcu o. İbni Teymi'ye altı ayda aynı kitabın hacmi kadar minhacü sünnem en nebeviyye diye meşhur kitabını yazmış. Bu kitap arkadaşlar Ashab kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti kimdir? Hulefai Raşidin kimdir? Ebu Bekir'i Ömer'i Uthman Ali'yi niye seviyoruz? Ümmeti Muhammed ashab-ı kirama karşı hangi tavırlar takınmalıdır konusunda kendinden önceki ve kendinden sonraki bütün kaynakların sultanı haline gelmiş. O günden sonra İbni Teymiye'nin düşmanları bile bu büyük iyiliğine karşı ya da Allah'ın ona bu kudreti lütfetmesine karşı teslim olmuşlar. Ama İbni Teymiye öldükten sonra bu iş anlaşılmış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 şiirlerin de bir kısmının hesaba gelmesine sebep olmuş. Ama arkadaşlar bir şeyi anlatmadan geçsem haksızlık olur. Bu kitap çok kötü yankı bulmuş şiirlerde. Bir arkadaşım İran'da uzun zaman e, bir şirketinden dolayı kaldı. ilim çevrelerinde falan oturdu dedi. Bir enteresan bir şeyle karşılaştım dedi. Bir şiirler atak yapacakları zaman işte oğlum askerden gelirse falan. İşte biz ne diyoruz mesela koç keseceğim de onlar derlermiş ki Arap filan işim olursa iki tane Minhacü'sünü alıp yakacağım senin için derlermiş. Yani böyle bir esprisi de var bunun. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Böyle kitaplarda görmedim bunu ama e, kitabı görünce iki tane yakmakla da bitmeyeceği anlaşılıyor. Yani iki tane de ve On tane de yaksan bitmez. Çünkü müessir bir kitap. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar kısa başlıklarla i̇bn Teymiye neden hedef tahtasında kaldı? Hala niye kurtulamadı Vallahi Hala niye insanlar Vahabilere sataşacak i̇bn Teymiye sataşıyorlar? Yani adamın hoşuna gitmeyen fetva verdin, İbn-i Teymiye diyorlar. Neden? Arkadaşlar bunun yaşadığı zamandaki en büyük nedeni İbn-i Teymiye Resulullah'ın adamı, halk adamı. Camilerden başka sığna yok, evi yok, barkı yok. Onunla uğraşanların hepsi resmi din görevlisi hocalar ama. Burada bir fark var.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 Edebiyata vakit yok, şiire vakit yok. Hiç şiirine rastlanmamış mesela. Şiirden anladığı belli. Çünkü şairlerden alıntılar yapıyor, şiiri yok adamın. Şiir bir zevk işi. Yani oturup akşam çay içerken şiir yazılır. Bunun şiiri yazılır hali yok. Mücahid, müttaki bir adam. Kılıcı gibi de dili var. Allah rahmet etsin. Beşinci özellik, ana konu arkadaşlar. Muhiddin İbn Arabi karşısına almış. Muttin İbn Arabi kim karşısına aldıysa sürünmüş. Neden sürünmüş? Çünkü Muttin İbn Arabi kimsenin anlamadığı şeyleri söyleyip gitmiş bu dünyadan. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh Mevkuful Akil isimli eserinin başında diyor ki: "Benim babam Tokat'ta diyor, caminin bahçesinde Muttin İbn Arabi'nin söylediği sözlerden sadece bir tanesini söylese zındık diye öldürülürdü." diyor.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 Bir zaviyelerde, tekkelerde kendini Allah'a vermiş, ibadetle meşgul olan tasavvuf var. İbn Teymi bunu öve öve bitiremiyor zaten. Abdülkadir Ceylani dedin mi ağzından ballar akıyor. Bir de masa başında tasavvuf var. Hallac'la başlayan, Mutin İbn Arabi ile resmileşen, Konevi ile sistemleşen masa başı tasavvuf var. Yani Yunan felsefesini şeriatın özü haline getiren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 Ee, Ümmeti Muhammed'in Kur'an ve sünnetten kaynaklanan ictihad erbabı yetiştirmesindeki arzularını, ashab-ı kiram sevgisini, ashab-ı kiram'ın fitnesine bulaşmamayı ve benzeri sözleri İbn Teymiyye'den alıntılasa İbn Teymiye bizim için iyi biri olur. Ama İbn Teymiyye diye İngilizlerle işbirliği yapmış bir kitleyi görürsen sen İbn-i Teymiye diye ana baba hukuku tanımayan iki tane serserinin oluşturduğu bir derneği İbn-i Teymiyeci zannedersen yani İbn-i Teymiye'nin kitabı orada var diye mesela filan radikal grup İbn-i Teymiye okuyorlar. Bu İbn-i Teymiye böyle. of filan grup Ramazan'da da mukabele okuyorlardı. Kur'an'ı da mı sileceksin kültürden? Yani İbn-i Teymiye'nin ne suçu? <gülüyor> Onlar okuyorlarsa. İbn-i Teymiye kesinlikle masum değildi. Benim gibi bir adamın bile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 Lutfet blessed siniazi ve ala Muhammed ve ala ve